Pratik sundurma modelleri, herhangi bir geçitin veya kapının dış girişine çatı olacak şekilde, yapılan girişi, olumsuz hava koşullarından korumak ve yapıya görsel bir efekt katmak üzere tasarlanmış, duvardan dışarı doğru uzanan ve altında en az bir kişinin durabileceği sundurmalardır, keşif sonrası çok kısa süre içerisinde istenilen malzemeden üretilip, montajı yapılmaktadır, renk çeşitlerinin olması, iş yerinize veya evinize uygun alternatifleri çoğaltmaktadır, ev veya iş yerimizin giriş kapılarını, kapı önlerine uygulanabilmektedir. Karşılama hol başlangıcında da kullanılmaktadır. Dış kapı üstü sundurma sistemlerini uygulayan firmaların çoğu ücretsiz keşif hizmeti vermekte ve kullanılacak malzeme ve yapılacak tasarımda sizlere yardımcı olmaktadır. Son sistem üretilen malzemeler özellikle deniz kenarı gibi nem oranı yüksek yerlerde dahi korozyon olasılığını %0'a kadar düşürmektedir. Hatta bazı firmalar keşif ve üretimden sonra bilgisayar kesimli Alıcılara demont olarak kapı üstü sundurmaları göndermekte ve montajında herhangi bir problemle karşılaşılmaktadır. Firmaların internet sitelerine girerek, referansları ve daha önce yapılan işleri görebilir veya dışarıda gördüğünüz hoşunuza giden veya sizin çizimini yaptığınız kapı üstü sundurmayı, uzman firmalarla paylaşarak, hayalinizdeki şık sundurmanıza kavuşabilirsiniz.